Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu arada girmeden bir son dakika haberini de dinleyicilerimize verelim. Sizin Elazığ'daki deprem... depremde ölü sayısı 41'e çıkmış. Onu da paylaşalım öyle başlayalım dedik. Demin aradayken geldi bu haberde. Evet. Evet. İzleyici bir haberle başladık. Evet şimdi bugün kadın açısından çevre ve sürdürülebilirlik üzerine geçen sene de konuşmuştuk ve dinleyicilerin de ilgisine mazar olmuştu. Başka boyutları üzerinde tekrar biraz daha duralım demiştik. Evet, bugün Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart. Öncelikle Kadınlar Günü kutlayarak başlayalım. Sürdürülebilirlik, çevre ve iklim değişikliği konularının toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilişkisini dediğiniz gibi yeniden ele alalım diye düşündük. Hem 8 Mart olması dolayısıyla hem de önemli bir yıl dönemine denk geldiği için bu sene başka bir anlam daha kazanıyor özellikle de bu sene iki sorunun ya da bu sorunların birlikte değerlendirilmesi için de bir zemin olacak bu yıl dönümü bütün yıl boyunca 2010 boyunca 2010 yılı 1995'te Pekin'de toplanan 4. Dünya Kadın Konferansı'nın 15. yılı Dolayısıyla 2010 yılı boyunca Pekin konferansında alınan kararların ne ölçüde yerine getirildiğini izlemeye dönük etkinlikler söz konusu olacak. Bunlardan bir tanesi de her sene toplanan Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun toplantıları. Bugünlerde devam etmekte olan Mart ayının başından bu yana sürüyor bu toplantılar New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde. Ee, Dünya Konferansı, Dünya Kadın Konferansı'nın 1995'te Pekin'deki Dünya Kadın Konferansının iki önemli çıktısı vardı. Bunlardan bir tanesi Pekin Deklarasyonu, öteki de Pekin Eylem Platformu. Bu her iki belge de aslında e, kadın sorunlarıyla sürdürülebilirlik e, politikalarını e, bütünleştirmek, ikisini ilişkilendirmek. ...konusunda önemli hükümler içeriyorlardı. Özellikle Pekin Eylem Platformu... ...saydığı kritik konular arasında... ...çevreye de yer veriyordu. Genişçe bir şekilde yer veriyordu. Platformun metni... ...kadının sürdürülebilirlik içindeki yerini... ...ya da sürdürülebilirlik politikaların... ...kadınlar açısından anlamını... ayrıntılı bir şekilde analiz ettikten sonra... ...bu konuda yapılması gerekenleri sıralıyordu... Bunların başında da uluslararası kuruluşlar, devletler, yerel yönetimler ve STK'lar tarafından yapılacak olanlar geliyordu. Başlıca eylem hedeflerinden bir tanesi de kadının sürdürülebilir kalkınmayla ilgili her düzeydeki karar alma süreçlerine katılmasının sağlanmasıydı. Bu anlamda önemli bir ilerleme olmadığını görüyoruz. 15. yılına geldiğimizde Pekin Eylem Platformu'nun ve bu konferansın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu New York'ta devam etmekte olan konferans için hazırladığı değerlendirme raporunda, peki, Eylem Platform'unun uygulanmasına dair değerlendirme raporunda sorun alanlarını sıralıyor. Özellikle çevre başlığına baktığımızda ilginç bir manzara ile karşılaşıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin raporunda bu başlık altında ilerlemeden daha çok sorunların sayıldığını görüyoruz. Evet, evet. <gülüyor> Bunun özgün nedenleri de var aslında. Biraz hani tarihsallikle de ilgili bir şey galiba bu. 1995'te konferans toplandığında işte 1992 Rio konferansının hemen arkasından geliyordu. Rio konferansta kadın çevre ilişkileri bağlamında önemli sonuçları olan bir konferanstı biliyorsunuz. Fakat aradan geçen süre içerisinde bu bağlantı konusunda, yani toplumsal cinsiyet ve çevre ve sürdürülebilirlik bağlantısı konusunda bildiklerimiz daha da arttı. Ee, Rio'da da, Pekin konferansında da geniş bir değerlendirme yapmak için yeterli veri söz konusuydu ama e, sorunları, nedenleri ve sonuçları hakkındaki değerlendirmeler bugünkü kadar fazla değildi. Özellikle iklim değişikliği konusunda. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin raporu da bize aslında bunu gösteriyor. Pekin Eylem platformunda iklim değişikliği yalnızca birkaç kez geçiyor ve toplumsal cinsiyet yansımaları konusunda da yeterli yer ayrılmamış durumda. Nasıl bir bağ var iktidarasında Semra Hanım? Yani bir kez daha önce de konuşmuştuk epey bunu ama yine de yani bu sürdürülebilir bir Iklim e, krizini önlemek için sürdürülebilir bir iklimde, istikrarlı bir iklimde yaşamak için çevrede. E, kadının e, rolü ne, nasıl belirlenebiliyor? İklim değişikliği bağlamında özellikle bu hani genel çevre ve sürdürülebilirlik bağlamında ya da geçerli ama iklim değişikliği bağlamında hem mitigasyon hem adaptasyon boyutuyla önem kazanıyor. Yani Hı -hı. E, hem seragazların oluşmasında... E, bir toplumsal cinsiyet e, ilişkileri örüntüsü söz konusu hem de etkiler ve uyum bağlamında e, asıl önemli nokta şu galiba e, kırılganlığın düzeyi e, toplumsal cinsiyet ilişkileri kırıl e, iklim değişikliğinin iklim değişikliğiyle başa çıkma ve uyum kapasitesinde belirleyici bir rol oynuyor bu belirleyici rolde aslında büyük ölçüde yoksullukla bağlantılı, ekonomik evet. koşullarla bağlantılı. Hani hep uyguladığımız gibi aslında yoksulluk iklim değişikliğinin hem kaynağı hem de sonuçların etkilerini şiddetlendirici, artırıcı bir rol oynuyor. Kırılganlığı yükseltiyor, kırılganlığın biçimlerini değişik biçimlerini ortaya çıkarıyor. Kadınlar da bu dünyadaki yoksulların en geniş bölümünü oluşturur. Yani kadın yoksulluğu diye ya da yoksulluğun kadınlaşması diye bir olgudan da söz ediyoruz biliyorsunuz. Yaklaşık yetmişi yoksul ve yoksunluk koşulları içinde yaşayan insanların kadınlar. Dolayısıyla yeni bir yüz başka bir biçim kazanıyor. iklim değişikliği kadınlar açısından. Büyük ölçüde de eşitsiz güç ilişkilerinin sorunu. Yani iklim değişikliği başlı başına zaten güç asimetrisinin Turun sol kağıdı gibi dünyadaki bütün eşit, ekonomik, sosyal ve siyasal eşitsizliklerin yansıması niteliğinde bütün farklı görünümlerini sergiliyor kendi bünyesinde iklim değişikliği. Bunları açık hale getiriyor. Güç, eşitsiz güç ilişkilerinin toplumsal cinsiyet yönü de aslında aynı şeyi izliyor diyebiliriz bu bağlamda. Evet bu çok gözden kaçabilen ve çok önemli bir kritik bir nokta. Evet, genellikle ve çoğunlukla gözden kaçıyor. Hep de öyleydi. Bugünlerde de hani bu anlaşılmış olmasına rağmen kadın örgütlerinin büyük çabaları dolayısıyla hala devam ediyor. Örneğin Kopenhag'da konferans sırasında ben kadın ve iklim değişikliği ile ilgili birçok yan etkinliğe katıldım. Oradaki konuşmacıların hani başlarken hep söylediği şeylerden bir tanesi buydu. Yakınmadan yakımalardan bir tanesi. Hükümet delegasyonlarıyla, uluslararası kuruluşların temsilcileriyle konuştuklarında hep şu soruyu duyuyorlarmış. İklim değişikliği ile kadının ne ilişkisi var? Evet. Özellikle şeye geldiğinde, sorunun enerji yanına, iklim değişikliğinin azaltılması, seragazların azaltılması boyutuna geldiğinde bu ilişkiyi kurmak çok zor görünüyor. Ana akım iklim değişikliği politikaları bağlamında. Adaptasyon konusunda biraz daha fazla ilerlemiş görünüyor bu anlayış. Ee, özellikle kadınların kırılganlığını, farklı kırılganlığını e, sergileyen çalışmaların sayısı artması, bunun örnekleriyle belgelenmesi bu konuda biraz hani, anlayışın ilerlemesine katkıda bulunmuş durumda. Fakat bunu da belki kırmak lazım. Ee, kadınları iklim değişikliği politikası içinde yalnızca mağdurlar olarak gösteren, yani sorundan etkilenenler olarak gösteren yaklaşım, Öteki alanlara cinsiyet boyutunun girmesini engelliyor ya da öteki alanlardaki cinsiyetçiliği görmezden gelmeye neden olabiliyor. Hani Mitigasyon, iklim değişikliğinin azaltılması politikaların içinde de bu güç ilişkilerinin devamını biz görüyoruz açıkça ortaya çıkıyor. Özellikle yatırım programları bağlamında iklim değişikliğinin finansmanı konusunda hala şey devam ediyor orada cinsiyetçi yapı devam ediyor. Kadınlar da bir ölçüde bundan şikayet ediyorlar. Ee, görünür hale gelmesi için cinsiyetçi yanının, iklim değişikliği sorununun, e, bu kadın örgütleri özellikle yaptıkları çalışmalarda kırılganlığa daha fazla vurgu yapmak zorunda kaldıklarını, seslerini duyurmanın yollarından birisinin bu olduğunu, e, zaten hani son yıllarda gündeme gelmesinin de önemli, e, şöyle, arkasındaki nedenlerden bir tanesi bu. Ama hani oradan da e, büyük ölçüde kaçınmak gerekiyor. Ee, geçen yılki programda aslında bu kırılganlığının farklı boyutlarını e, örneklerle e, ele almıştık, değinmiştik. Daha fazla yani doğal afetler, iklimle bağlantılı doğal afetler konusunda kadınların daha fazla zarar görebilir, kaybe uğrayabilir olduklarını. E, tsunami örneğinde e, örneğin çok çarpıcı şeyler vardı, rakamlar vardı. Evet. Gene hani kadınların ölüm oranlarının bu dual afetler nedeniyle erkeklerden daha fazla olduğunu söylemiştik. Yüzme bilmemeleri, evden çıkmalarının yasak olması vesaire gibi sebepler de vardı. Evet, değil mi? Yani, evet. Sadece cinsiyet normları, kültürel kodlar, kadınların hareket özgürlüğünü kısıtlayan, becerilerinin gelişmesini engelleyen normlar daha fazla felaketle yüz yüze kalmalarını ve hayatlarını kaybetmelerine yol açıyordu. Fakat önemli bir yanı da bu kırılganlığın aslında kadının üretimdeki ve yeniden üretimdeki rollerinden kaynaklanıyor. Belki bunu daha fazla vurgulayarak öne çıkarmak lazım. Büyük sayılar, büyük istatistikler gizliyor ama kadınlar dünyada üretimde önemli bir rol oynuyorlar. Özellikle de tarımsal üretimde. Baktığımızda özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarımsal iş gücünün üçte ikisinin kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Bunun gibi aynı şekilde kadınlar gene başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere gıda üretiminin, tarımsal üretimin insan gıdatı olarak kullanılabilir gıdanın yaklaşık %60-80'inden sorumlular üretiminden. Dolayısıyla hem yaşamın sürdürülmesinde hem de üretimde çok önemli bir role sahipler. Maalesef hani büyük rakamlar hakkında konuşurken şey oluyor. Kadınların hem tarımsal üretimdeki hem de öte ev içindeki üretimdeki rolleri görmezlikten geliniyor, arka planda kalınıyor. Bu çok önemli bir göstergi aslında. Yani kadınların Tarım sahipliğinin yüzde üçtekisini ıı, oluşturması ve ıı, gıdanın da yüzde seksen üretiyor olması iklim değişikliğinin doğrudan gözlenen etkilerinden bir tanesinin tarım sektöründe olduğunu hatırladığımızda, hani kadınlar ekonomik olarak da ıı, kırılgan hale geliyorlar iklim değişikliği karşısında. E, çünkü önemli gelir kayıplarına yol açıyor. Yani başka programlarda da konuştuk bunu. E, Özellikle kurak bölgelerdeki e, ülkelerde tarımsal üretimin e, büyük oranda e, azaldığı ve bunun e, bu tarımsal faaliyeti sürdüren yoksul kesimlerin hayatlarında olumsuz etkilere yol açtığını biliyoruz. Ama bunun bir de kadın yüzü var, toplumsal cinsiyet yüzü var. E, kadınlar zaten mülkiyet haklarından dışlanmış oldukları için, mülkiyet dışlanmış oldukları için bu önemli üretim faaliyetini, yani yaşamda kalmayı sağlayan geçimlik tarımsal üretim faaliyetini son derece kıyısallaş, kıyısallaştırılmış marjinal alanlarda, verimsiz topraklarda gerçekleştiriyorlar. Çoğunlukla sulama olanaklarından yararlanamayan tarım yapıyorlar kadınlar. İklim değişikliğinin kuraklığı artırması, su kıtlığını artırması gibi nedenlerle bu tarımsal faaliyet daha da zor hale geliyor. Zaten kıyısal olan kadınların konumu bu üretim sürecinde tamamen ortadan kaldırılmış oluyor. Gelir kaybına yol açtığı gibi aynı zamanda gıda yetersizliğine de, gıda eşitsizliğine de yol açan sonuçlar doğuruyor. Tarımın, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki bu etkisi tabii aynı zamanda... Göçlere de neden oluyor. Birbirleriyle bağlantılı zincirleme, bir dışlanma, ekonomik sistemden dışlanma e, sorunuyla yüz yüze geliyor kadınlar. Evet, yani bu iklim değişikliği meselesinin de öncelikle bir e, kesinlikle bir adalet sorunu, bir adaletsizlik daha doğrusu meselesi olduğunu yeterince e, görmekten ya da görememekten geçtiğini söyleyebiliriz bütün meselenin ve bu da sizin de şimdi söylediğiniz onun başka bir çok vahim bir toplumsal adaletsizlik yönünü yani kadın erkek eşitliği açısından müthiş bir farkı da tekrar gündeme getiriyor. Bu açıdan da çok önemli tabii. Evet, bu kadın hareketinin özellikle iklim değişikliği konusunda faaliyet gösteren kadın hareketinin de önemli sloganlarından bir tanesi şu. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan yani kadın erkek eşitliği sağlanamadan iklim adaleti sağlanamaz. Çok önemli, evet. Ben de bunu bilmiyordum ama tam yani akl için tarih bir tabi yol birdir. Bunu düşünmemiz gerekir zaten. Ya bütün bu eşitsiz e, ilişkiler sistemini kökten değiştirmediğimiz sürece aslında e, bu birbirleriyle bağlantılı eşitsizlikleri yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. İklim değişikliği de bunlardan bir tanesi. E, başka boyutlarıyla da ele almak mümkün. Hani Üretim alanıyla kadınların ee, geçimlik faaliyetleriyle bağlantılı olarak yeni eklim değişikliğinin etkilerini. Bunlardan bir tanesi de enerji e, meselesi. Hani şöyle bir yerleşik e, örtük kabul söz konusu bu. Fark edilmeden aslında üretilen ve yeniden üretilen bir dil. Hani enerji meselesiyle kadınlar arasında bir ilişki kurmamak. Çünkü enerjiden bahsederken büyük stratejilerden bahsediliyor işte, doğal gazdan bahsediliyor, kömürden bahsediliyor, elektrik hatlarından bahsediliyor filan gibi. Petrol boru hatları vesaire. Petrol boru hatlarından bahsediliyor. Bu kadar hani high politics haline gelince enerji meselesi, enerjiyi kullananlar unutuluyor sistemin içerisinde. Bunların başında da kadınlar geliyor. Halbuki dünyanın geneline baktığımızda. Sorun yani boru hatlarından, doğal anlaşmalarından filan daha ötede bir şey. Yaklaşık 2 milyar insan dünyada elektriğe ulaşamıyor bugün. Bu bin yıl kalkım hedeflerinden birisi olarak bunun da azaltılması öngörülmüş olsa da ve gene yaklaşık 2 milyar insan hem enerji ihtiyaçlarını karşılamak için elektrik dışındaki başka kaynaklara başvuruyorlar, biyomasa başvuruyorlar. ...işte bu e, odun, e, ağaç artıkları, tarımsal ürün artıkları, tezek gibi... hani ...daha çok içinde örneklerini sayabileceğimiz doğrudan, doğadan toplanan kaynaklarla e, enerji ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar. Özellikle gıda için, hani yemek pişirmek için e, ve ısınmak için e, bu doğal e, yakıtlara başvuruyorlar. Biyo kütle yani. Evet. Biyokütle e, kullanılıyor. Ve kadınların rolünde tam da burada devreye giriyor. Baktığımızda bu, bu cinsiyetçi iş bölümü dolayısıyla aslında bu biyokitle dediğimiz yakıtları, doğadan toplanan yakıtları toplama görevi kadınların görevi. Birçok ülkede bu böyle. Kadınlar günlerinin önemli bölümlerini doğadan, işte ormanlardan, yakın çevreden, kaşıl alandan yakıt toplamak için, ağaç toplamak için, odun toplamak için geçiriyorlar. Evet. Evet bu yakıtları kullanmak önemli sağlık sorunlarına neden oluyor. O ev içinde hem ısıtma hem de yemek pişirmede bu yakıtların kullanılması solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Hani istatistiklerde kadınların daha özellikle az gelişmiş ülkelerde kadınların bu tür hastalıklara maruz kalması nedenlerinden bir tanesi de bu aslında. Parçacık etkisi tabii, evet. evet. <gülüyor> bir yandan böyle bir hani iş bölümünden kaynaklanan. Kadınların yükünü artıran bir yanı varken enerji politikasının öbür taraftan da iklim değişikliği bu yükü giderek daha da artırıyor. Özellikle ormanların yok olması, tükenmesi kadınların temel ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını ortadan kaldırıyor. Fakat son zamanlarda daha da önemli hale gelen e, boyutu, iklim değişikliğini önleme adı altında uygulanan politikaların kadınları bu alandan da dışlaması, bunun da e, kıyısına e, sürmesi, e, offset e, uygulamaları, politikaları örneğin, özellikle az gelişmiş ülkelerde ve e, trafik e, ülkelerde e, doğal ormanların yerine plantasyonların açılmasına, yani ticari ormancılığın yaygınlaşmasına neden oluyor. Ticari, orma, ticari ormancılık zaten hani kadınları iş gücü olarak e, sektörün içine katmıyor. Bir kere ekonomik olarak güçsüzleştirmiş oluyor. İkincisi de gene ta, kadınların hem e, tarım yaptıkları alanların bu plantasyonlara e, kurban gitmesine neden oluyor. Çünkü bir yayılmacı e, bir politika izliyor e, faaliyetleri gerçekleştirenler. Hem de kadınlar büyük ölçüde ormandan dışlanmış oluyorlar. Yani yakıt toplamak için, gıda toplamak için, sağlık, tedavi, bakım ihtiyaçlarını karşılamak için kadınlar büyük ölçüde ormanlara bağlı. Bu Türkiye'de de böyle aslında. Hani tropik bölgelere ülkelere gitmeye gerek yok. Hani kadınlar o erkeklerden farklı şekillerde yararlanıyorlar ormandan ve farklı bir ilişki örüntüsü gelişmiş durumda özellikle orman köylüleri bağlamında kadınlar ve orman arasında burada da gene güçlü, güçsüzleştirici kadınların toplumsal konumlarını zayıflatıcı bir şey çıkıyor karşımıza sorun çıkıyor birçok örneği var bunun özellikle bu trafik ülkelerde geniş plantasyonlar bir kere bu alanlara girmeye başladığında hani kadın, erkekler bir ölçüde şey yapabiliyorlar, iş bulabiliyorlar bu alanlarda ama kadınlar bulamıyor bulduklarında da köle koşullarında çalıştırılıyorlar ee, az önce de söylediğim gibi tarım alanları o zaten az olan, küçük olan e, geçimliklerimi yapılan alanlar kadınların elinden alınıyor çünkü mülkiyet hakları yok bu alanların üzerinde ee, bir yan etki belki çok büyük oranda e, su kullandığı için bu alanlar plantasyonlarda e, suyun paylaşımı konusunda haksızlık çıkmaya başlıyor bir kere. Hani kadınlar sudan e, yararlanamıyorlar bölgedeki sudan. E, bu büyük şirketler e, suyu da ele geçireceği politikalar izliyor oldukları için. Evet yani sonuç olarak bir bütün olarak e, iklim değişikliği konusuna bir e, temel bir adalet sorunu olarak Bakmayı her zaman ön plana koymadığımız sürece bu aradaki bağlantıları da görem, gözden kaçırma ihtimalimiz var. Yani barışla da dünyadaki temel barışla da kadın erkek eşitliğiyle de temelde bütün bu ilişkinin ne kadar önem kazandığını gözden kaçırmamız ihtimali var. Evet bu... Bir de Ve yalnızca, çözemeyiz yani o zaman. Çözülmesi mümkün değil. Bir de yalnızca gelişmekte olan ülkelerin sorunu olarak da bakmamak lazım. Bu eşitsizliklerin, kadın erkek eşitsizliklerinin iklim değişikliği yüzüne gelişmiş ülkelerde de var bunun örnekleri. Özellikle iklim değişikliği önleme politikaları dolayısıyla çıkıyor bu karşımıza. Örneğin İngiltere'de yakıt yoksulluğu diye bir kavram var. Hani Türkiye'de de belki böyle bir kavramsallaştırmaya gitmek lazım ama boy bir değerlendirme yapmıyoruz biz genellikle yani yakıt yoksulluğu şu demek özellikle yani İngiltere başta olmak üzere enerjinin piyasalaştırıldığı ülkelerde e, nüfusun önemli bir kesimi özellikle de düşük gelirli gruplar şeye ulaşamıyorlar e, yakıta ulaşamıyorlar evlerini ısıtmak için hani yüksek piyasanın dayattığı yüksek fiyatlar insanların birçok tüketimden tasarruf etmesine yol açıyor bunların başında da enerji geliyor yakıt yoksulluğuyla karşı karşıya olan nüfusun büyükçe bir kısmı da İngiltere'de kadınlar. Ee, tek kadınların yalnız yaşadığı konutlar, yaşlı kadınlar, bu yakıt yoksulluğu mağdurları arasında. Evet, zengin ülkelerdeki yoksullar ve kadınlar ya da yoksul ülkelerdeki zenginlerin sorunları olarak da <gülüyor> Evet, yani zengin ya da yoksul, yoksulluk koşullar içinde yaşayanlar, evet. bu soruna daha fazla baş başa yüz yüze kalıyorlar maalesef. Yapısal bir dönüşüm gerekiyor aslında burada. Maalesef şöyle de ilginç bir şey var. İklim değişikliği politikası, hani başlarken söyledik, cinsiyetçi ya da cinsiyet körü. hani iki türlü de söylemek mümkün bunu. Ee, şeye rağmen hani bu yapıldığı dönemdeki gelişmelerin de gerisinde kalmış durumda hani Rio Sözleşmeleri diyoruz üç tane e, şey var sözleşme birisi biyolojik çeşitlilik sözleşmesi birisi çölleşmeyle mücadele birisi iklim değişikliği sözleşmesi diğer ikisi yani çölleşme ve biyolojik çeşitlilikle ilgili olan sözleşmeler e, kadınlara dair kadınların katılımına kadınların hem çölleşme etkilerine karşı korunması, böyle çeşitlilikteki rollerin arttırılmasına bağlamında hükümler içeriyorlar. Ama şeyde yok bu, İlginleşikliği e, Çerçeve Sözleşmesi e, sorunun toplumsal cinsiyet yanına kesinlikle değinmiyor. Değinmiyor ve büyük bir eksiklik kalıyor. Peki, peki, peki son bir şey sorayım, süreyi bitirdik aslında. Pekin Eylem Platformunun 15. Yıl Dönümünde bu konuda kadınlarla ilgili kadınlar ve iklim, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda herhangi bir yeni deklarasyon bu mahiyette bir şey var mı? Şimdi konferans toplantı devam ediyor, deklarasyon bilmiyorum çıkar mı bu toplantıdan fakat bu geçmiş yıllarda bu bağlamda ele alındı örneğin 2008 yılında bu komite komisyon Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu bir karar aldı ve iklim değişikliği kadınların iklim değişikliği politikalarına katılması çağrısı yaptı ve en önemli saptamalarından bir tanesi şuydu Birleşmiş Milletler düzeyinde dile getirildiği için önemli iklim değişikliği cinsiyetsiz bir sorun değildir diye başlıyordu bu açıklama geçen senede SEDAV komitesi yani kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması önlenmesi evet. sözleşmesinin komitesi bir açıklama yaptı Ağustos'ta şeyden önce Kopenhag konferansından önce denk gelmek üzere ve bu açıklamada Yeni iklim anlaşmasının mutlaka kadınları içerecek şekilde yapılması gerektiğini, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin e, de iklim rejimi içine dahil edilmesi gerektiğini, hem adaptasyon hem de azaltım politikalarının e, kadınlara duyarlı bir şekilde e, geliştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu. E, aslında şeyden bu yana, baliden bu yana önemli bir hareketlilik var bu konuda. E, Boncachel'de 2005'teki konferanstan başlayarak devam ediyor bu çalışmalar. Kadın grupları bu müzakere sürecine çok önemli girdiler sundular. Hani ülkeler bildirimler gönderdikleri gibi kadın grupları da çok sayıda bildirimde bulundular Kopenhag'a kadar ve bu bildirimler hani şeyin Kopenhag eylem Kopenhag eylem planı çerçevesinde görüşülen konuların hepsini içeriyordu. Yani azaltım konusunu, uyum konusunu, finansman evet. ve kapasite oluşturma boyutların hepsini içeriyordu. Ve önemli bir gelişme bu müzakere metinleri şimdi kadınların da yaptığı bu bildirimlerden yola çıkarak şeyler içeriyor. Kadınlara dair hükümler içeriyor. Yani kadın sorunun kadın boyutunun ele alınması yönünde bu şeye gelince, Kopenhag gelinceye kadar çok daha fazlaydı. Yani o geniş müzakere metninin, o 100 sayfalık metnin içerisinde ondan fazla yerde her sorun bağlamında kadınlara yer veriliyordu. Red konusunda örneğin onu söylemeyi unuttuk. Ee, maalesef şeyde Kopenhag'dan çıkarken e, bu metin küçüldü daraldı biliyorsunuz. Evet. Orada bu sayı azaldı. Ama en önemli yanı ilk, insan hakları ile ilişkili bir şekilde iklim değişikliğinin değerlendirildiği başlık altında kadınlarla bağlantısı da yer alıyor şimdilik. Bu yeni anlaşmanın mutlaka bu cinsiyet körlüğünden uzaklaştırılması gerekiyor. Umarım bu sene de bu görüşmelerde böyle devam edebiliriz. Evet, takimi yapacağız. Peki, çok teşekkürler. İyi, iyi yayınlar, hoşçakalın. Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.